223. konu, Ammar bin Yasir'e küfür kelimesi söyletilinceye kadar işkence edilmesi, müşrikler Ammar'ı yakaladılar, Hazreti Muhammed'e küfür etmedikçe ve onların mabudlarını hayırla yad etmedikçe onu bırakmadılar, Ammar Allah Resulüne geldiğinde Hazreti Peygamber, ey Ammar ne oldu, diye sordu, Ammar, ey Allah'ın Resulü, çok çirkin bir şey yaptım, müşrikler bana zorla putlarını övdürdüler, sana da küfrettirdiler, dedi,